Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu aleyke ya seyyid el evlin ve el ahirin ve ila cemmi'il enbiya'i vel mersalin ve ila cemmi'il veliyyi ve elhamdülillahi rabbil alamin Rabbimizin bize mahlukata varlığı muamelesini anlamaya çalışıyordu El-Ef'alul husnasından. Allah faaldır. O her an bir şeyindedir. Her an bize bir muamelededir. Ve biz her an O'nun huzurundayız. O'nun bir fiiliyle, efaliyle, muamelesiyle karşı karşıyayız. O'nun bütün fiilleri El-Esmaul Hüsnası'ndan tecelli ediyor. Yani bir ismiyle, bir güzelliğiyle, güzel bir muamelesiyle karşı karşıyayız. Onun bütün efalleri kulu için evet, aşktır, muhabbettir, rahmettir, hayırdır, cennettir. Hepsi ona kazandırır. Yeter ki kul gerektiği gibi o muamelesine cevap versin. Peygamberler gibi cevap versin. Müminler gibi cevap versin. Mutlaka o muamele, o imtihan her ne olursa olsun ona kazandırır. Hayri ve şerri Allah'a göre anlamak gerekir. Sizin Hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır olabilir. Siz bilmezsiniz. Allah bilir buyurdu. Bazen bir şey şer gibi görünür peşinden. Bir de bakarız ki meğer hayırmış. Birkaç sefer böyle bir hale şahit olunca artık anlamamız gerekir onu. İnşallah anlayacağız. Öyle iman edeceğiz. Her ne olursa olsun mutlaka o konuda Allah'ın bir emri vardır, bir vahyi vardır. Verdiği bir örnek vardır, örnek gösterdiği bir peygamber vardır, müminler vardır. Her ne başımıza gelirse gelsin, o bir imtihan, o bir kazanma imkanıdır. Mesele buna iman etmiş olmaktır her anda Allah ile muhatap olduğumuzu bilmektir. Yahudilerin imanı gibi daha doğrusu küfrü gibi küfre düşmemektir. Onlar öyle iman ediyorlar, öyle küfre düşüyorlar. Allah dünyayı altı günde yarattı, yedinci günde istirahate çekildi, yoruldu. Haşa diyoruz. ''Allah her anda bir şendedir.'' buyurur. Eğer biri sanki Allah her anda muamelede bulunmuyormuş gibi düşünürse, evet, Yahudilerin düştüğü küfre düşmüş olur. Onun için böyle bir şeyden Allah'a sığınıyoruz. Allah her anda bir tecellide, bir şeyinde, kuluna her anda bir muamelededir. Her anda kuluna bir fiilde, bir efazde bulunuyor. Onun için el-efalul hüsnasını anlamaya çalışıyoruz. Kendi üzerimizden anlamaya çalışıyoruz. Sonsuz bir deryadan, bir damla misali burada anlatmaya çalışıyoruz ki, birkaç örnek vermeye çalışıyoruz. Ki al, kul kendi üzerinden Rabbinin nerede, kendisine nasıl bir muamelede bulunduğunu, o muamelenin kendisi için nasıl rahmet olduğunu, nasıl hayır olduğunu anlasın diye Rabbi hakkında suizanda bulunmasın, iman etsin, Rabbinin güzelliğine şehadet etsin, o fiilden, efalden el esma ol hüsnasına, en güzel isimlerine, tek güzel isimlerine şahit olsun, Rabbinin kendisine olan sevgisini, rahmetini anlasın, Rabbinin kendisini nasıl koruduğunu, muhafaza ettiğini, kendine davet ettiğini, kendine çektiğini, ona nasıl sevgisini gösterdiğini, ona nasıl seni seviyorum dediğini, kulum dediğini tatsın, anlasın, şahit olsun diye anlatıyoruz. Ama söylediğim gibi sonsuz bir deryadan bir damlayı anlatıyoruz. Elbette ki kardeşlerimiz bunu dinlerken kendi hayatlarına bakıp Rab'lerinin kendilerine nasıl bir muamelede bununla evet, şahadet edip Rab'binin yakınlığını tatmalarını istiyoruz. Rab'lerinin kendilerini nasıl sevdiğini, Rab'binin sevgisini tatmasını istiyoruz. İman etmelerini istiyoruz. Dolayısıyla hiçbir şekilde, hiçbir konuda Rableri hakkında, suizanda bulunup lanete, Allah'ın gazabına uğramamalarını istiyoruz. Biraz önce şöyle anlatayım. Şöyle <gülüyor> anlatayım. Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışırken kim Allah'ın ayetlerini yalanlar, <gülüyor> Allah'ın ayetlerini unutursa bunun cezası boğulmaktır. Kendi nefsinde boğulmaktır. Kendi küfründe boğulmaktır. Şirkinde bunu boğulmaktır. Kendi zanında boğulmaktır. Şeytanın verdiği vesvesede boğulmaktır. Kendi kendini cezalandırmış olur insan. Or için buyuruyor Allah ayet-i kerimede Allah kullarına zulmedici değildir. Allah'ın kullarına zulmetmesi düşünülemez. Böyle bir şey düşünülemez dedi. Ama insan kendi kendine zulmeder buyurdu. Nasıl kendine zulmediyor? Zulüm karanlık devrektir. Karanlıkta kendini bırakınca Allah'ın nuruyla vahyiyle aydınlanmayınca gönlü boğulur. Evet, kendine zulmetmiş, kendini karanlıkta bırakmış, kendini şeytanın vereceği, verdiği vesveseseye teslim etmiş demektir. Onun için Rabbimizi anlamadan, tanımadan, O'nu sevmeden, kul olmadan, abdolmadan, aşık olmadan evet, insan boğulur. <gülüyor> Boğulunca, boğulurken, nasıl ki boğulan insan bağırıp feryat ediyorsa, Boğulanlar da bağırıyor ve feryat ediyor. Başkalarını suçluyor. Şu şöyle yaptı, onun için boğuluyorum, bu böyle yaptı, onun için üzülüyorum, onun için daralıyorum, onun için bunalıyorum. Yok öyle değil. Hiç öyle değildir. Nasıldır? Kendi kendimizi boğuyoruz. Eğer Rabbimizle olacak kadar büyük dursak, Rabbimizin huzurunda duracak kadar büyük, büyük kul olsak, aşık olsak, Rabbimizin bize verdiği şerefi taşısak, boğulmayız, daralmayız, bunalmayız. Rabbimizin bizden ne istediğini anlamaya çalışmamız gerekir. Sıra Allah'ın <gülüyor> zade fiiline gelmişti, yezidu, arttırır, Allah arttırır fiiline gelmişti, Allah neyi artırır? Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Güzellik yapanların güzelliğini Allah artırır. Allah güzelliği artırıyormuş. mühsinliğini artırıyormuş. Demek ki insan kendi çabasıyla, gayretiyle, güzel yapmakla Allah'a göre güzel olur. Allah'ın güzelliğiyle güzel olur. Allah'ın rahmetiyle rahim olur. Güzel olur. Ile, kerimliğiyle kerim olur. Güzel olur. Afuğluğuyla afu olur. Güzel olur. Vedutluğuyla sever. Güzel olur. Ama bir de bunun tam tersi vardır. Allah öyle buyuruyor dair-i kerimede. <gülüyor> Bu Kur'an Müminlerin imanını artırır, kafirlerin küfrünü artırır. Ayetler indikçe müminlerin imanı artar, kafirlerin küfrü artar. Kalbinde hastalık olanların da hastalığı artar buyurdu. Kim yapıyormuş? İnsan kendisi yapıyormuş. Allah'a iman edenlerin, Allah imanını artırıyor. Neden? Rabbini dinleyince, Rabbini anlamaya çalışınca, dinlemeye çalışınca, o ayetin nuru onun gönlüne tecelli edince, o Rabbine yakın olur. Rabbine olan imanı artıyor, sevgisi artıyor. Rabbinin güzelliğine şahit oluyor, rahmetine şahit oluyor, ikramına, hidayetine şahit oluyor. Ama eğer bu kafirse, kendisine gelen, iğnen ya da muhatap olduğu o ayeti bir de inkar etmek için çaba gayret sarf edince bu sefer küfrü artmış oluyor. Bir ayeti daha inkar etmeye çalışınca çalışırken küfrünü arttırmış oluyor. Kalbinde hastalık olanların hastalığını arttırır buyurdu. Allah'ın yaptığı nedir? Kuruna vahyetmek, kurunu davet etmek. İmana davet etmek. Hayra, iyiliğe, güzelliğe davet etmek. Rahmete davet etmek. Cennete davet etmek. Hazreti insan olmaya davet etmek. Allah'ın yaptığı budur. Ama kulun o ayetlere karşı tavrı. Onun neyi kazandığını belirler. Eğer mümin ise, iman etmişse imanını artırıyor. Eğer kafirse, köfrediyor, örtüyorsa bir de o ayeti de örtmesi gerekir. Onu örtünce... Evet, bir ayete göre daha küfrünü arttırmış oluyor. Garbinde hastalık olanlar, vesilesi taşıyanlar ya da yalan sayanlar ya da işitmek istemeyenler, işitmeden yalanlayanlar, duymadan, okumadan, anlamadan, anlamaya çalışmadan yalanlayanlar, toptan yalanlayanlar. Hiç Allah'ın ayetlerini, vahyini yanına yaklaştırmıyor, dinlemiyor. Kulağını kapatıyor hemen. Beni ilgilendirmez diyor, benim başka işlerim var diyor, benim başka sıkıntılarım var diyor, sorunlarım var diyor. Asıl sorunu Rabbinden ayrı olmasıdır, Rabbinden uzak olmasıdır. Rabbinden başka tarafa dönmüş olmasıdır. Asıl sorun kendi kendinden, kendi hakikatinden mahrum olmuş olmasıdır, onu perdelemiş olmasıdır, kendi kendinden uzak olmuş olmasıdır. Asıl sorun, kendini bu aleme ait zannetmiş olmasıdır. Manevi bir varlık olduğunu, Allah onu ebedi bir hayat için yaratmış olduğunu unutmuş olmasıdır. Hayati ebedi hayata göre yaşamamış olmasıdır. Asıl sorun bu, asıl hastalık bu, asıl rahatsızlığı bu. Dünyada, dünyaya ebediymiş muamelesi yapmış olmasıydır. Evet, Allah güzel yapanların güzelliğini artırır. Güzel olan el esmaul husnanın bütün güzelliklere, bütün güzel isimlere, bütün güzel vasıflara, dolayısıyla bütün güzel efallere sahip olan bir tek Allah'tır. Kim Allah'ın muamelesine Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi cevap verdiyse, peygamberler gibi yaptıysa, karşı karşıya geldiği her imtihana karşılık, Rabbim bana bu muamelede bulunmuş, kazanayım diye, büyüyeyim diye, anlayayım diye, Rabbimi tanıyayım diye, kendimi tanıyayım, hayatı tanıyayım, insanları tanıyayım, nefsi anlayayım, şeytani tanıyayım diye bakıp anlamaya çalıştıysa, evet, o peygamberlere göre bakmış, onların yaptığını, Allah'ın emrettiği gibi Yap, yapınca güzel yapmış olur. Allah da onun güzelliğini arttırır. Allah öyle buyuruyordu. O infak edenlerin, ikram edenlerin, sadaka verenlerin Allah onların ruhlarındaki kerimliği arttırır. Cömertliği arttırır. Verince artıyormuş. Aynı şekilde rahmet edince, rahmetin gereğini yapınca Allah onun gönlündeki evet, ruhundaki cömertliği artırır. Bütün isimler ona tecelli etmiştir ama belli bir seviyededir. Kemale ersin diye. O bu isimleri, bu güzelliği, güzelliği kazansın diye zaten dünyaya göndermiştir. Güzel yaptıkça evet, Allah ile güzelleşir. Allah onun güzelliğini artırır, bir de kendinden güzellik verir buyurdu. Yani sadece yaptığının karşılığını vermiyor. O bir yapıyor, Allah on veriyor, yüz veriyor, bin veriyor, hesapsız veriyor. Şükredince evet, onun şekurluğunu artırır. Öyle buyurmuştu, andolsun ki nimetlerime şükrederseniz onu artırır etmezseniz azabım çok şiddetli olur. Şiddetli azap evet, nimetten mahrumiyettir. Artırmayınca eksilir, eksilince evet, o ona azap olur. En büyük azap Allah'tan mahrum olmaktır. Allah'tan mahrum olmaktan daha büyük bir azap yoktur, hiç kimse için. Allah'a kulluktan mahrumiyet, Allah'a imandan mahrumiyet, Allah'a tevekkülden mahrumiyet, Allah'a teslim olmaktan mahrumiyet, Allah'a karşı takva sahibi olmaktan, sorumluluğunu bilip gereğini yerine getirmekten mahrumiyet. Büyük mahrumiyet. En büyük mahrumiyet. Allah'tan mahrumiyet. Allah'ı sevmekten mahrumiyet, Allah'ın kendisini sevmesinden mahrumiyet. Allah'ın sevgisini evet, kaybetmekten evet, mahrumiyet. En büyük mahrumiyet. Nimetin artması, evet, kendi elimizdeymiş, evet, güzel yapanların Allah güzelliğini arttırır buyurdu. Onlara, o güzel yapanlara, bu başka bir ayet-i kerimeydi, o güzel yapanlara güzellik veririz, bir de kendimizden veririz buyurdu. Bir de kendinden güzellik veriyor. Hangi güzelliği yaparsa yapsın, Allah kendinden ona güzellik verir, el-esmaul husnasından verir demektir. Bunun için ne buyurmuştur Resulullah Efendimiz? Din güzel ahlaktır. Kişi güzel ahlakıyla gece sabaha kadar ibadet, gündüz oruçlu sevabı alır. Sizin Allah'a en sevgili olanınız, ahlakça en güzel olanınızdır. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurdu. Güzel ahlak vardır, bir de onun kemale ermesi, tamamlanması vardır. Neyle tamam olur? Nasıl tamamlanır? Resulullah Efendimiz nasıl tamamlar? Resulullah Efendimiz'e tabi olunca, onun gibi yapınca, onun gibi olmaya çalışınca, onun gibi güzel yapınca, güzelliğimizi Allah artırınca. Allah, hamd edenlerin hamdini artırır. Hamdi nasıl artırıyor? kul Rabbini hamd ettikçe, onu övdükçe övmek için mutlaka bir şeye şahit olması lazım. Allah'ın bir güzelliğine şahit olması lazım ki onu övsün. Rabbim güzel yaptı desin. Güzel yaptı diyebilmek için de Allah'ın eflarını, el efaul şahit olması, bunu anlaması, görmesi gerekir. Yani Kul kendi üzerinde Allah'ın güzelliğine, el-ef'arul hüsnasına güzelliğine şahit olunca Rabbine hamd eder, Rabbine şükreder. Rabbini över. Övünce ne olur? Allah'ın övgüsüne layık olur. Evet, hamd edenin hamdini Allah artırır. O hem Rabbini hamd etmeyi artırmış olur hem Rabbi onu hamd eder. Onu över. Hulüm güzel yapıyorsun. Rabbine dedince edince Rabbine ayna o olur. Rabbinin güzelliği onun üzerinde tecelli eder. Rabbi onu över çünkü. O onun gönlüne, üzerine tecelli eder. Onun güzelliğini, hamdini, övgiye evet, layık kılar. Aynı şey tesbih için geçerlidir. Kul Rabbim Sübhandır deyince, Allah deyince, Rabbimin Rabbim hatasız, kusursuz, eksiksizdir deyince, yanlış yapmaktan, eksik yapmaktan münezzehtir, beridir, haşa deyince, bunu nasıl söyler? Tesbihi eline alıp, Subhanallah Subhanallah demekte, de bunu söylemiş oluyor mu? Hayır sadece dili tesbih etmiştir. Ama o tesbih onun gönlüne inmezse o sadece onun ağzından çıkmıştır. Gönlüne inmemiştir. Ama onu bir tefekkürle yaparsa <gülüyor> Rabbim bana insanlara varlığa nasıl bir muamelede bulunursa bu nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun. O mutlaka en güzelidir, en doğrusudur, en hayır olanıdır. Çünkü benim Rabbim Subhan'dır. Yanlış yapmaktan, eksik yapmaktan münezzehtir. Bütün işleri, bütün efali kemalat üzere tecelli eder deyince Rabbini tesbih etmiş. Kul Rabbine böyle söyleyince ama kendisine yapılan Muameleye karşılık böyle söyleyince. Şahit olduğu muameleye karşılık Rabbine böyle söyleyince. araca cevap ne olabilir? Evet, Allah güzel yapanların güzelliğini artırır. Öyle buyuruyordu. Allah'a güzel sözler ulaşır. Onu salih amel ulaştırır. Güzel söz söyledi. Rabbine güzel söz söyledi. Maşukhuna, Rabbine, kendisini yaratan Rabbine evet, güzel bir söz söyledi. Neden? Çünkü bütün varlığı kendisine hamd ile tesbih etsin diye yaratmış. Onun için yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder buyurdu. Eğer hepsi Rabbini hamd ile tesbih ediyorsa bunun için yaratılmış. Onların yaratılış gayesi Rabbini hamd ile tesbih etmekmiş. Aynı şekilde bütün varlık secdededir dedi. İnsanların bir kısmı da. Bütün varlık secdedeymiş. insanların bir kısmı secdedeymiş. Neden? Evet. İman etmeyenler, secde etmeyenlerdir. Secde etmeyenler, Rabbim güzel yaptı diyemeyenlerdir. Eğer bir kul Rabbim güzel yaptı diyemediyse, Rabbinin yaptığını beğenmediyse, ister başı secdede olsun, ister her azası secdede olsun, o secde etmiş midir Rabbine? Hayır, secde etmemiştir. Secde o değildir. O zahiri yaptığımız secde, manevi secdemiz içindir. Manevi olarak Rabbimize secde etmemiz içindir. Manevi secde, işittik ve itaat ettik. İşittik ve teslim olduk. Alemlerin Rabbine teslim olduk demektir. Deyip Rabbini tesbih etmektir. Evet, secde ederken Sübhane Rabbiyel A'la demektir. Benim Rabbim A'ladır. E Yüceler yücesidir. Sübhandır. Eğer Allah demezse secde etmemiştir. Secdesi secde olmamıştır. eğer nefsi kendisini yaratan Rabbine itiraz ediyorsa, işini beğenmemezlik yapıyorsa, neden, niçin diyorsa, Rabbine secde edememiş, secdesi nefsine olmuştur. Nefsine secde etmiştir. Zahiri secdeyi Allah'a yapar gibi görünüyor, manevi secdesi nefsine Onun için buyuruyordu, Nefsini ilah edinenleri gördün mü? O nefsini ilah edinenler, işte Rabbini tesbih edenler, Rabbini, nefsini ilah edinenlerdir. Aynı şekilde, Rabbini değil de, nefsini ham edenler hamdi nefsine yapanlar yani nefsini övenler ben şöyleyim ben böyleyim diyenler ben böyle doğru yapıyorum ben böyle güzel yapıyorum ben böyle cömertlik yaptım ikram ettim ben böyle merhamet ettim ben böyle iyilikler güzellikler yaptım ben böyle doğru yola yönettim hidayete erdirdim Böyle cenneti kazandırdım. Şöyle yaptım, böyle yaptım. <gülüyor> Sormak lazım, sen kime hamd ediyorsun? Senin hamdin, seni yaratan alemlerin Rabbine midir? Yoksa bu senin yaptığın hamd nefsine midir? Evet, nefsine gidiyor. <gülüyor> Evet, Rabbini tesbih edince kul, Rabbi onu temizler. Tertemiz kılar. Gönlünü cennete çevirir. Onun için cennete gidenlere Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Cennetin kapısındaki nöbetçiler, melekler onlara derler ki tertemiz geldiniz. Ne de güzelsiniz. Derler. Yaptıklarınızda karşılık girin cennete buyurulur onlara. Neden? Rablerini tesbih etmişlerdir, tenzih etmişlerdir. Dolayısıyla Rableri de onları tertemiz kılmıştır. Özellerinde hiçbir hata görünmüyor, yanlış görünmüyor, günah görünmüyor, küfür görünmüyor. Çünkü Rableri onları temizlemiştir. Onlar Rablerini tesbih ettiği için tertemiz olmuşlardır. Rableri onları tertemiz kılmış, tertemiz muamelesi yapıyor. Tertemiz değildir. Ama örtüyor. Allah öyle buyurdu. Günahlarını örterim. Gizlerim o bile o günahından haberdar olmayacak. Öyle bir unutturur ki ona kendisi bile haberdar olmayacak. Örttü. Örterim dedi. Aynı şekilde Rabbini tekbir edenlerin Allah tekbirini artırır. Tekbir Tek büyük, tek büyük Allah'tır. Büyüklük bir tek Allah'a aittir. İnsan, kul, aciz, yaratılmış. Bütünüyle Allah'a muhtaç. Her şeyle muhtaç. Küçücük bir, gözle görünmeyen bir mikropla bile karşı karşıya geldiğinde evet, yenilince yataktan kalkamıyor. Aciz. Tek büyük Allah'tır, Rabbimdir. Deyince Allah onu büyütür, kendisiyle büyütür, el esmaul husnasıyla güzelliğiyle büyütür. Güzel yapanların güzelliğini Allah artırıyor diye. Allah onun güzelliğini artırır, büyüklüğünü artırır. Bir ağaç çekirdekken, ağaç ondan onda gizli çekirdekte gizlidir. Çekirdek çatlar, filizlenir. O hangi ağaçsa yine o ağaçtır. Ağaç büyüyor. Büyür, meyve verir. Ama o ağaç yine ağaçtır. Ağaç olmaktan başka bir şey değildir. Ne kadar büyürse büyüsün İsterse göklere varsın, o ağaç yine ağaçtır. Ağaç olmaktan başka bir şey değildir. İnsan, Allah onu ne kadar büyütürse büyüsün, başı göğe de, arşa da varsa, o yine kuldur. Kul, sadece kuldur. Kul, abd, aşık, <gülüyor> Aynı şekilde Kul Rabbini Tekbir edince Allah ona Büyüklüğünü gösterir Kendi büyüklüğüne ekberliğine şehadet ettirir Şahit kılar onu Onun evet, Tesbihini Tekbirini evet, arttırır onu şahit kılar. Aynı şekilde kul Rabbini tevhid edince La ilahe illallah deyince Allah onun tevhidini artırır. Çünkü bütün bu yaptıkları Allah'ın güzel dedikleridir. Güzel yapanların güzelliğini Allah artırır. Güzellik yapanların Allah güzelliğini artırır. tevhid edince la ilahe illallah deyince Allah onun tevhidini artırır. Rabbinizi zikredince onun zikrini artırır. Tevhid edince la ilahe illallah deyince Allah ona Allah'tan başka ilah ilah olmadığına şahadet ettirir. Her anda tecelli edenin kendisi olduğuna şahadet ettirir. Her anda bir sende olduğunu, bir işte olduğunu ona şahadet ettirir. İşleri nasıl yaptığına şahadet eder, ettirir. Yetmez. İşi neden yaptığını, niçin yaptığına şahadet ettirir. La ilahe illallah demiş. Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka Malik yok, melik yok. Evet. Allah'tan başka bütün isimleriyle La ilahe illallah demeye başlar. Yani La ilahe illallah, La kerime illallah, La rahime illallah, La rahmane illallah, La vedude illallah, La rezaque illallah, La hadiye illallah. Her bir ismiyle illallah dedirtir ona. Ve bu perdeyi ona açar her anda rahmet edenin, her anda ikram edenin, her anda rızkı verenin, her anda her şeyi yarattığının, yaratanın Allah olduğuna evet Allah şehadet ettirir. Tevhid, vahdet. Onun tevhidini artırır. Sonra şehadet eder ki Bütün varlığı, bütün kainatı idare etmek, sadece küçücük bir şeyi idare etmek gibi ona, onun kudretinde evet, olduğuna şahadet eder. Allah'ın yakınlığına şahadet eder, kendisine yakınlığına şahadet eder, ruhundan nefretine şahadet eder, kendi ruhuna şahadet ettirir. <gülüyor> evet. Allah güzel yapanların güzelliğini artırır. Allah artırır. Kul neyi yaparsa Allah onu artırır. Manevi olarak yani neyi yaparsa onu artırır. Bir de tersten de bunu anlamak gerekiyor. Nasıl ki ayetler kalbinde hastalık olanların hastalığını arttırıyorsa, bunu kendisi yapıyor. Kendi eliyle yapıyor. Kendi eliyle, kendi kendine zulmediyor. Eğer biri karanlıkta yürürse, bu durumda kendi karanlığını arttırmış olur. Allah'ın ayetlerinden kaçarsa, karanlığını arttırmış olur. Küfrünü arttırmış olur. Şirkini arttırmış olur. Aynısında aynı şekilde Allah'tan uzaklaşmayı arttırmış olur, kendi kendinden, hakikatinden uzaklaşmayı arttırmış olur. Allah'ın artırması, hayır, rahmet, nimet, aşk, muhabbet, cennet, iman. Ama insanın, nefsin, şeytanın artırması tam bunun tersidir. Evet. Yani Rabbimizi dinleyince, Rabbimiz artırır, şeytani dinleyince, nefsimizi dinleyince, Allah'tan başkalarını dinleyince, ters taraftan evet, artmış olur ki, köfrümüz artmış olur, şirkimiz artmış olur, Allah'tan uzaklığımız artmış olur, kendi kendimizden uzaklığımız artmış olur, uzaklaşmış oluruz yani. Kalbimizdeki hastalık artmış olur. Aynı şekilde bunlar arttıkça Rabbimizin isimlerini, güzelliğini kaybederiz. Allah'a uzaklık zaten böyle gerçekleşiyor. Evet, kerimligimizi, Rahimliğimizi, şekurdugumuzu, evet, kaybetmiş oluruz. İnsanlığımızı kaybetmiş olur, uzaklaşmış oluruz. Küfrümüz, şirkimiz, nif hakkımız, cimriliğimiz artmış olur. Evet, merhametsizliğimiz, hamsızlığımız, şükürsüzlüğümüz, tehditizliğimiz, tek artmış olur. Allah'ın davetine icabet edince, vahyine uyunca Allah artırır. Nefsimize uyunca, şeytana uyunca, Allah'tan başkalarına uyunca da evet, tam tersine kibrimiz, şirkimiz, hasedimiz, rüyamız Allah'tan uzaklaşmamız artıyor. Allah'ın artırması Saf, imandır aşktır muhabbettir ondan yüz evvilence de sadece Evet bunları kaybediştir Bir de Allah'ın kteğ filmi vardır, fili vardır. Kteğ kesti manasına gelir. Allah arkasını kesti, yani soyunu kesti. Bu hem zahiri hem mani olarak öyledir. Kesti. Kata'ya helak etti manasına gelir. Ya da alakayı kesmek manasına gelir. Gidip gelmeyi, samimi olmayı, konuşmayı, evet, alakayı kesmek manasına gelir. Evet. Ayrıldı manasına gelir, küstü manasına gelir. Ya da nefesini kesti manasına gelir. Yani nefesini kesti. Bodu, asti manasına gelir. Allah keser. Evet, nefesi keser, nefesi kesince zaten son nefesi insan vermiş olur. Allah'ın kuru için takdir ettiği vakti dolmuş olur. Nefesi kesmek bir tek Allah'a aittir. Çünkü nefesi veren odur, nefesi kesecek olan da odur. Ruhundan nefeden odur, ruhu alacak olan evet yine odur. Hepiniz ondan geldiniz, dönüşünüz onadır. Ondan gelmişiz, dönüşümüz onadır. Hayatımız, varlığımız onun kudret elindedir. Mesele bizim Rabbimizden alakayı kesmememizdir. Rabbimizden küsmeyip darılmamamızdır. Rabbimizden yüz çevirmememizdir. Rabbimizden ayrılmamamızdır. Buna karşılık Allah'tan nasıl bir karşılık alırız sonuç olarak? Eğer ondan küsersek bu durumda o da bizden küser. eğer biz ona darılır, ondan yüz çevirirsek, alakayı kesersek, onu zikretmeyi kesersek, aynen karşılık buluruz. Keser. O da keser buyurdu. Onun için beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin, nankörlerden olmayın buyurdu. Onu zikretmeyince, Evet, nankör olmuş oluyoruz. Çünkü onu zikretmeyince onu unutmuş oluyoruz. Bizim sahibimiz olduğunu, bizi varlıkta tutanın o olduğunu, yaratanın o olduğunu, her anda bir muamelede bulunduğunu, her anda bize rahmet ettiğini, ikram ettiğini unuttuysak nankörlerden olmuş oluruz. Evet, beni zikret buyurdu. Zikretmeyi kesince, onu unutunca Evet, kendi kendimize zulmetmiş olur. Allah ile aramızdaki bağı koparmış oluruz. Onun için her gün yatmadan önce kalkınca, uyanınca ilk yapmamız gereken şey Rabbimizi zikretmektir. Yatmadan önce kim olduğumuzu hatırlamamız gerekir. Evet, kimim ben? Nereden geldim? Neye geldim? Rabbin beni neden yarattı? Benim üzerimdeki muradı nedir? Benden ne istiyor? Ne yapmam gerekir? Nasıl yapmam gerekir? Ben kim? Evet sorusuna cevap verip kendini kendisine hatırlatması gerekir. Kendi kendisiyle olan alakasını kesmemesi kesmemesi gerekir. Kendini unutunca hatırlamayınca kendi kendisiyle olan ilgisini kesmiştir, alakasını kesmiştir. Kendi Evet, hakikatiyle Allah'ın nefreti ruhla bağını kesmiştir. Evet, kesince ne olur? Kesince zahiri olarak yaşıyor gibi görünüyor ama o bir ölü. Ölmüştür. Uykudan zahiri olarak uyanmış ama manevi olarak uyuyor. Kendinde değildir. Rabbi ile olmayan kendisiyle olamaz. Rabbini zikretmeyen kendini hatırlayamaz. Ne kadar kul Allah ile beraber olduysa o kadar kendisiyle beraberdir. O kadar diridir. Allah ile diridir. Allah diyenler Allah ile diridir. Allah diyemeyenler nefsiyle diri, zahiri olarak, diri manevi olarak ölüdür. O bir leş sadece. Leş. Yiyen, içen, gezen, dolaşan, düşünen, konuşan bir leş. Sadece bir beden kalmış, beden. Ruh bedenden ayrılınca nasıl leş oluyorsa aynı şekilde Allah ile olmayanlar da leş konumundadır. Çünkü ruhuyla olan bağını kesmiştir. Ruhuyla olan bağı kesince ruhtan mahrum karınca, ölü, leş. Allah demediği için, Rabbim ne istiyor demediği için, Rabbim nasıl yapmamı istiyor demediği için, Rabbim bana tecelli etmiş, bana muamelede bulunuyor. demediği için. Rabbinin tecellisini, muamelesini, kudret elini görmediği için, ikramını, rahmetini, ona olan sevgisini görmediği için. Ölmüş, leş olmuş. Rabbini zikretmemiş, ölmüştür. Aradaki bağı koparmıştır. Elbette ki, bunu söyleyebilmek için, kendi kendisiyle, yani Allah'ın kendisine nefreti ruhla, Rabbine aşık olan hakikatiyle bunu söylemesi gerekir. Önce kendisiyle olacak ki dirilsin. Diri olarak Rabbini zikretsin. Yoksa böyle diliyle zikretmiş, o zikir değil. Ruh, Allah deyince o bambaşka bir şeydir. O diridir. Dilin zikretmesi onu diriltmez. Ruhun zikretmesi onu diriltir. Ruhla beraber zikredince kul Rabbini zikretmiş onunla dirilmiştir. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. İşte o zaman Allah'ın kendisini zikrettiğini tatmış olur. Ne olarak? Aşk olarak, muhabbet olarak, evet, vecd olarak tadar onu. Evet, gönülden bir feryat kopar o zaman. Evet. Rabbini zikreder. Rabbini tesbih eder, Rabbini hamd eder, Rabbini şükreder, Rabbini tevhid eder. İşte diri budur. Allah ile bağını koparmayan, Allah'tan küsmeyen, darılmayan kul budur. Mümin budur. Yoksa küsüyor, darılıyor, Rabbinden yüz çeviriyor. Başka tarafa dönmüş. Başka şeylerle meşguldür. Hamdini başkasına yapıyor, nefsine yapıyor ya da Tesbihini başkasına ya da nefsine kendine yapıyor. Tekbiri başkasına, kendisine yapıyor. Nerede iman? Nerede alemlerin Rabbi? Nerede Rabbine aşık olan Allah'ın nefreti, kendinden ruhundan nefreti, ruh? nerede aşıkın feryadı, nerede Allah demek, nerede La ilahe illallah demek? Dil ile, dil ile mi yapılıyor? Yapılınca oluyor mu? Allah onu kabul ediyor mu? Biri bizi sevmesin, durmadan seni seviyorum desin. Hatta başka bir dilde söylesin, ne söylediğini bilmesin. Ne mana ifade eder bizim için? Yani yabancı, dili yabancı olan birine seni seviyorum kelimesini Öğretsek ama manasını söylemesek. Git şu arkadaşa bu kelimeleri söyle. O gelsin karşımızda dursun. Durmadan bize o kelimeyi söylesin. İçinde bir şey hisseder mi? Etmez. Biz onun söylediklerini bize söylemiş olarak kabul ediyor eder miyiz? Etmeyiz. Çünkü o ne söylediğini bilmiyor zaten. Sadece onu ezberlemiş. Onun için La ilahe illallah deyince La ilahe illallah demiş olmuyoruz. Rabbimize senden başka ilah yoktur, benim mabudum sensin, maşukum sensin, ilahım sensin, sen benim rahman ve rahim olan Rabbimsin. Ben seninle varlıkta duruyor, seninle diriyim, ben senin kulunum. Hiçbir konuda hiçbir şekilde, Sana baş kaldırmam, başım secdededir, İşittik ve itaat ettik diyorum. Hiçbir şekilde neden bunu böyle yaptın demiyorum diyemem. Sen beni yaratan Rabbimsin. Nasıl? Nasıl öyle söyleyebilirim bir kul olarak? Dilim nasıl döner öyle söylemeye? Ya da nasıl gönlümden böyle bir şey geçirebilirim? Niye ben mümin değil miyim? yoksa ben seni tanımıyor muyum? yoksa senin benim halkım, beni yaratan Rabbim olduğuna iman etmemiş miyim? ki itiraz edebiliyorum, neden, niçin diye sana hesap soruyorum. Nasıl olabilir böyle? İnsan kime hesap sorar, kime itiraz eder? Yanlış yapana, kendisine zulmedene. Biri adaletle davranmay davranmayınca ona itiraz ediyorsun, neden, niçin diyorsun. Allah kendine imana davet ediyor. 13 sene boyunca Mekke'de Allah imana davet etmiştir, imana. Öyle ki, içki haram değildir. Kumar, kumarı haram koymamış. Faizi haram koymamış. Orucu emretmemiş. Son iki, iki çok namaz farz kalınmış. Hac yok. Ne var? İman var. İman et diyor. Biz iman etmeden ameli işlemeye başladık. Namazı kıldığı mümindir diyoruz. İyi de secdesi yok bunun. Gönlü secde etmiyor. Nefsi secde etmiyor. Nefsi ilahlık taslıyor. Rabbini tanımamış. Rabbini anlamamış. İman etmemiş. La ilahe illallah dememiş. Önce bir la ilahe illallah desin. Önce bir Rabbini tanısın. Ümmetin sorunu da budur zaten. Rabbimizi bilmiyoruz. Rabbimizi tanımıyoruz. El Esmaül Hüsnasından tanımıyoruz. El Efalül Hüsnasından tanımıyoruz. Bize yaptığı muameleyi tatmıyoruz Rabbimizin yakınlığını tatmıyoruz O size şah damarınızdan yakındır diyoruz. O'yu tatmıyoruz Her anda O'nun huzurundasınız. Buyuruyor. Huzurunda olduğumuzu tatmıyoruz. Beni zikret, ben de seni zikredeyim buyurur. Ben de seni zikredeyim. Biz onu zikrediyoruz. Onun bizi zikrettiğini tatmıyoruz. Tamam oldu diyoruz. Oldu demek de olmaz. İmam tadılması gerekir, yaşanması gerekir. Kulluk tadılması gerekir. Aşıklığın tadılması gerekir. Aşık maşukunu ister. Aşık maşukuna itiraz etmez, edemez. Maşrukunun sevgisini ister, yakınlığını ister, cemalini ister, dostluğunu ister. İman yok, abdiyet yok, aşıklık yok, kulluk yok, teslimiyet yok, edep yok, itiraz var, haşyet yok, huşu yok, evet, samimiyet yok, ihlas yok, cenneti umuyor. Diliyle yaptığını, taklit olarak yaptıklarından dolayı cenneti umuyor. Cennet Allah'ın rızasıydır, sevgisidir, yakınlığıydır. Cennet, kelime belki yanlış anlaşılır, Allah'ın gönlüdür. Eğer Allah kuruna ruhumdan nefret dediyse, gönül ruhtur demekse cennetin ne olduğunu, nerede olduğunu bilmek lazım. Öğrenmek lazım. Anlamak lazım. Allah bilmiyorsanız bir bilene sorun dedi. Bilenden öğrenmek lazım. Rabbimizi anlamak için, tanımak için onu bilene tanıyana sormak lazım. İmanı bir mümine sormak lazım. İmanı tadana sormak lazım. Aşkı aşığa sormak lazım. Kulluğu kul olanlara sormak lazım. Evet, kesti katafili filini anlamaya çalışıyordu. Allah kesme diyor. Benimle bağını kesme. Benimle arahanı kesme. Beni zikretmeyi kesme. Secde etmeyi kesme. Bana kul olmayı kesme. Şeytana kul olursun. Nefsine kul olursun. Allah gitme diyor. Gitme. Gitme diyor. Gel diyor. Allah bizi... Allah'tan kaçanlardan, gidenlerden eylemesin. Rabbini koşanlardan, firar edenlerden eylesin. Kardeşlerimize selam olsun.